Şimdi kaza namazı şu üç vaktin dışında her vakitte kılınır. 3 vakit. 1 güneş doğdu. 45 dakika geçinceye kadar hiçbir namaz kılamazsınız. Hı hı. Nokta. Öyle ezanından bir 15 dakika öncesi diyelim. Hadi 10 dakika diyorlar ama eee kalıncaya kadar yani ezana 15 dakika kalıncaya kadar Olan o sürede hiçbir namaz kılınmaz. Bir de akşam ezanına 45 dakika kalıncaya kadar olan sürede e, kaza namazı kılınmıyor. Hı hı. Peki buradan şunu anlıyoruz. Sabah namazına kalktınız erken e, yahut teheccüd vaktiydi henüz hı hı. imsak olmamıştı. İstediğiniz kadar kaza namazı kılarsınız. Yani e, farzdan önce olur, sünnetten önce olur. Sünnetle farz arasında vakit vardır olur. Farzdan sonra olur. Ne zamana kadar? Güneş doğuncaya kadar. İstediğiniz miktar kaza namazı sabah olabilir. Öğle namazının kazası olur. Diğer farz namazlarının kazası olur. Mesela gündüz saat 11'de abdestinizi aldınız. Birde de ezan okunuyorsa... 12.45'e kadar hı hı. istediğiniz kaza namazını kılabilirsiniz. Peki ikindiden sonra vaktiniz vardı. Ezan hı hı. okundu, namazlarınızı kıldınız. Akşama 45 dakika kalıncaya kadar istediğiniz miktar kaza namazı kılabilirsiniz.